Hem hukuk dünyasının ve yargı dünyasının gündeminde olan Osman Kavala hem de Türkiye ile ilgili özellikle Avrupa Konseyi ilişkileri açısından Osman Kavala konusunu e, Osman Kavala'nın avukatlarından e, meslektaşımız avukat İlhan Koyuncu ve aynı Hanım'la birlikte konuşacağız. E, buradaki e, hem de Tutuklamayla başlayan kronolojik süreci hem e, verilen birden fazla tutuklama kararlarını önce yapılan e, Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi e, e, başvurusunu ve onunla ilgili red kararını arkasından Avrupa İnsan Hatları Mahkemesi kararını nihayet Avrupa İnsan Hatları Mahkemesi'ne yapılan itiraz üzerine Mayıs ayında sanıyorum kesinleşen e, kavalla kararını Ardından da bugünkü durumu konuşacağız. Çünkü e, bu karar hem e, söylediğimiz gibi e, Kavala'nın özgürlükleri hem Türkiye'deki Hukuk uygulaması ve bu hukuk uygulaması özellikle anayasa 90 son maddenin e, ne anlama geldiği, ne anlama gelmesi geldi, e, konusu hem de Türkiye'nin sonuçta Avrupa Konseyi ile ilgili ilişkiler açısından önemli. E, e, Avukat İlhan e, Koyuncu arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz. Zaman ayırdığı için de teşekkür ediyoruz şimdiden peşinen. Ben teşekkür ederim. E, hoş geldiniz. Aynır Merhaba. Merhabalar. E, şimdi ben e, sevgili İlhan, e, İlkan. E, önce e, Kavala e, ne zaman tutuklandı, e, yani e, ne diye tutuklandı, arkasından yeni bir dosya var denildi, yeni bir tutuklatma kararı verildi, söylenildi. arkasından e, gezi kararıyla tahliye edildi ama yeni bir dosyadan tutuklama, yeni bir adeta üçüncü bir tutuklama kararı verildi. Buradaki süreci izleyicilerimizin de anlayabilmesi açısından bize özetleyebilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, öncelikle tabii yani sizin çabanız için teşekkür ediyorum. Çünkü bu Osman Kavala dosyasını bir hukuk programı içerisinde eritmek hakikaten ciddi bir çaba. Ee, bir kere hukukla tarif etmekte çok zor ama elimizden geldiğince yaşananları anlatmaya çalışayım. Ee, yaklaşık 3 sene önce 2017 tarihinde Osman Kavala'lı Osman Kavala gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu yapıldı. Bunu önemsiyorum çünkü bir kere yapıldı. Yani 3 senelik süreçte o kadar fazla tutuklandı, tahliye edildi ama bir kere emniyette sorgusu yapıldı. Hiçbir zaman savcılıkta da ifade vermedi. Yani Osman Kavala 31 Ekim 2017 tarihinde emniyette bir kez ifade verdi. 1 Kasım 2017 tarihinde de e, kendisi tutuklandı. Tutuklandığı zaman Türk Ceza Kanunu 309 ve 312. Yani hem anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs hem hükümeti devirmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Yine önemli bir ayrıntı söyleyeceğim. Dosya numarası, soruşturma numarası 2017'ye 96.115'ti. Bunu da önemsiyorum çünkü Osman Kavala hakkında sadece bir tane soruşturma dosyası oldu şu ana kadar. Yani bu bahsettiğimiz ve birazdan anlatacağım tutuklamalar, tahliyeler vesaireler hep bir dosya üzerinden görüyoruz. Şimdi Osman Kavala tutuklandıktan sonra tabii ki biz itirazımızı yaptık. İtirazımızı reddedildikten sonra 29 Aralık 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bir reser başvuruda bulundu. Osman Kavala'nın haksız tutuklandığına, hakkını icra edildiğine ilişkin. Ondan sonra süreç devam etti. Ee, Anayasa Mahkemesi'ni makul süre bekledik. Malumlu sütüklülükle alakalı olduğu için e, bir an önce karar vermesini bekledik. Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkmayınca Haziran 2018'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunduk. Yine Osman Kavala'nın e, haksız tutuklandığına ilişki. Daha sonra süreç devam etti. Bu süreçte Osman Kavala hakkında iddianame düzenlendi. E, bu gezi davası diye bilinen e, yargılaması yapılan. Yani Osman Kavala'nın o 309 ve 312'den iki tane tutukluluğundan 312 ilişkin dosya bir nevi ayrıldı, bir iddianameye dönüştü ve kovuşturmaya geçirdi. Yargılaması başladı. Ama bahsettiğim o soruşturma numarasındaki 309 tutukluluğu aynı şekilde devam etti. Buna da periyodik olarak bizlerin katılmadığı tutukluk incelemelerinde tutukluluğun devamı kararları verildi. Daha sonra 22 Mayıs 2019'da İlhancığım, Osman, çok, çok, İlhan'cığım çok özür dilerim. Şimdi dediniz ki Gezi davası iddianamesi düzenlendi ama bunun dışında 309. madde ile ilgili bizim katılmadığımız tutukluluğun incelenme kararlarında tutukluğu devam etti. Oradaki 309 suçlaması nasıl bir suçlamaydı? Yani katılmadığınız tutukluluk inceleme suçlaması ve o dosya Ne, neyi suçlamasıydı ki gezenin dışında böyle bir o bahsettiğim 2017'lik gözaltına alındığımız zamanı, emniyette sorgumuz yapıldığı zaman e, ve daha sonra 1 Kasım 2018'de tutuklandığımız zaman 309 ve 312'den tutuklanmıştık. 312 gezi protestolarını e, organize etmek ve finanse etmekle alakalıydı. 309 da 15 Temmuz darbesine katılan veya iştiraki olan yabancılarla ilişkili olmaktan dolayı. Bunu özellikle ee, bu arada... sordum. Bunu bunu açıklamanı istedim. Çünkü sonraki süreç tam da bu noktayla ilgili o bakımdan e, açıklamanı istemiştim. Tabii yani e, bununla alakalı olarak biz tutukluğumuz devam ederken tabii zaten aslında ne hukuk aykırı şekilde tutukluğun cemeli işlevsel hukuk yolu olmadığı için bizde. Yani bu ceza hakimi periyodik olarak e, kimi zaman barodan avukat atamak suretiyle kimi zaman ona da ihtiyaç duymadan Tutukluğun devamı kararları verdi soruşturma dosyası üzerinden. Biz gezi davası Ama devam ederken. katı özel avukatı varken barodan niye müdafiye atıyorlar? E, bu tabii ki usulsüz. Yani evet, zaten bu, sizin bu nerede yolun, olduğumuz belli. Evet. Bu yolun zaten işlevsel olmadığını da bir göstergesi. Yani yapmış olmak için yapıldığı da belli. Yani Hı. aksi takdirde zaten e, bize yani bir davette bulunsalar ki biz Osman Kalanı'nın hem dosyada bekaretimiz var. Yani özel müdafiye varken zaten barodan bir müdafiye atanması söz konusu değil. Ki zaten biz sorduğumuz zaman bizi aramadıklarını da söylüyorlar. Yani şöyle bir iddia da yok o tutukluğun devamında. Yani biz avukatlara aradık, ulaşamadık değil. Bir nevi artık bir muhsat uygulamaları olmuş. Zaten yapmış olmak için yapıyorlar. E, baroda hangi avukat varsa herhalde ona bir görevlendirme veriyorlar. Ondan sonra da işte CMYK avukatı olarak onu görüyorlar. gül ya dinleyip sürecin devamına karar veriyorlar. Yani baştan sona yanlış bir uygulama aslında. O kadar yanlış ki nasıl anlatılacağım bile doğru yani çok zor. Ya bir kitap Sonra gene de atama yapmaması lazım. Atanan avukatın da çekilmesi lazım dosyayı gördüğü gibi. Çünkü bütün Türkiye sizin e, avukat olduğunuzu o dosyada biliyor. Çok ilginç. Ya muhakkak Hı -hı. yani meslektaşımızda bence kusuru var orada. Yani dosyayı bir incelemesi yapmaları İncelemi lazım. En daha önce tutlama daha önce tutlama kararını görmeleri lazım. Tutlama kararında e, avukat olduğunu görmediler. planı lazım. Özel müdafi var mı diye sorgulamaları lazım ama ne yazık meslektaşlarımızdan da bence kaynaklı. Ama genel olarak uygulamanın baştan sona yanlış olduğu bir düzen. Daha sonra gezi davası devam etmekteyken, yargılama devam etmekteyken bizim bu yapmış olduğumuz Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, yani 19 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru yaklaşık 2 sene sonra e, 22 Mayıs 2019 tarihinde oy çokluğuyla reddedildi. 5 oya karşı 10 oyla. Eee yani önemli olabilir. Anayasa Mahkemesi ve başkanı ve başkan vekili de karşı oy verdi. Yani bir hak ihlali olduğunu söyledi ama artık o zamanki konjonktür değil, mahkemenin yapısı diyeyim, bu başvuruyu reddetti. Bu başvuruyu reddettikten sonra dediğim gibi biz gezidi davası devam etmekteydi. Yine dava devam ederken bu sefer 10 Aralık 2019 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapmış olduğumuz başvuruyu karara bağladı ve hak ihlali olduğuna karar verdi. ve derhal kabul edilmesini ister. Şimdi Çok burada bu kararı Çok Var. özür dilerim yakancığım. Bu arada tabii e, gezi davası ayrılmış e, ve e, yargılaması sürüyordu ve her duruşmada da e, bu tutuklulukla ilgili özellikle Anayasa Mahkemesi'nde başkan ve başkan yardımcısının E, ihlale ilişkin, ihlal olduğuna ilişkin muhalif oylarını da e, duruşmada siz açıklayıp tahliyesine karar verilmesini istiyordunuz Gezi davasında. Doğrudur. Gezi davasında e, Osman Kalın'ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik e, karşı oy da vardı heyette. Belli e, e, duruşma ara kararlarında. A, Ama etmiştim. o davada bir, hı hı. Bir, bir, bir tahliye kararı çıkmamıştı. Avrupa İnsan Hakları kararı Mahkemesi kararı şu bakımdan önemliydi. Şimdi tabii ki beş, beşinci maddeden yani kişilik özgürlüklerinden e, Avrupa İstakları Mahkemesi'nin çok fazla e, ihlal kararı var ama 18 maddeye de aykırı buldu Osman Kavala'nın tutuklanmasını. Bu da şuydu. Yani biraz daha basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Tutuklama kararının Osman Kavala hakkında verilen tutuklama kararının hukuki bir amaçla yapılmadığını altında başka bir amaç yazdığını söyledi. Bu amacı da ...Türkiye'deki sivil toplumun sessizleştirilme çabası olarak nitelendirildi Avrupa'nın Fakları Mahkemesi. Yani çok ağır bir ihlal kararı verdi. Şunu da önemli belirteyim. 5 maddedeki ihlal kararları oy birliğiyle verildi. Yani Türkiye'yi temsil eden e, yargıç da Osman Kavala'nın beşinci madde uyarınca tutuklanmasını haksız buldu. Sadece 18 maddede bu bahsettiğim ağır ihlalle alakalı olarak karşı oyda bulundu. O karara katılmadı. Yani... Herkes Osman Kavala'nın ahim özelinde söylüyorum haksız tutuklandığını kabul etti. Sadece siyasi bir sayık olup olmadığını Türkiye Türk hiç katılmadı diyeyim. Sonra ancym, karardan sonra İlkancığım tekrar özür dileyerek izleyicilerimizin de e, durumu anlayabilmeleri açısından bir kere daha sormak istiyorum size. E, bu ahimin bu verdiği hem 5. maddeye hem de 18. maddeye tutuklamada siyasi bir E, nitelik var e, saptamasıyla ilgili ihlal kararı aslında hem 309 hem de 312 ile ilgili bütün dosya ya ilişkin bir inceleme sonunda verilmiş bir karardı sanıyorum. Çok doğru. Çünkü Osman Kavala 2017'ye 96.115 soruşturma dosyasında 1 Kasım 2017 tarihinde hem 309 hem 312 Maddeden dolayı tutuklanmıştık ceza kanunundaki. Dolayısıyla bizim yaptığımız başvuru da hem 309 hem 312'deki tutuklamaya ilişkindi. Yani hem bizi hem de helal. 15 Temmuz olaylarıyla ilgili e, suçlamalar konusunda. Ve Ahim çok ayrıntılı bir karar verdi. Oradaki delilleri inceledi. Bunların tutuklamaya yeter değil olmadığını söyledi. Yani tutuklamaya dayanak gösterilen... tüm delillere de delil olmaktan bir nevi çıkardı. Yani tutuklamaya yeter delil olmaktan da çıkardı. Bu bakımdan da önemli dediğiniz gibi. Ahim karar verir vermez. Avrupa İntatları Mahkemesi karar verir vermez. Biz zaten tahliye talep ettik. Dediğim gibi o süreçte hem 309'dan tutukluyduk, hem 312. madde uyarınca mahkemede yesi davası devam ediyordu. E, bu arada e, ahim kararından çok kısa önce zaman önce bize tebliğ edilmese de sonradan öğrendiğimiz reysen Yani herhangi bir talep olmadan biz bu 309. maddeden tahliye edildiğimizi öğrendik. Ama dediğim gibi reysen yani savcı sus cezaya vesaire ihtiyaç duymadan kanunda hakkıdır doğru ama bunca zaman tahliye etmedi Osman Kavala'yı kendi kendine ya bu kişinin 309'dan tutuklu kalmasına gerek yok diyerek tahliye et. Yani Osman hey. Kavala'nın tek bir tutukluluğu kaldı sadece 312. maddeden Gezi davası devam ederken. Ve biz de Gezi davasında tekrar işte o zamanda 24 Aralık'ta bir duruşması vardı. O duruşmada tekrar bu tutukları belirterek ahim kararını özellikle derhal serbest bırakılması gerektiğini de altını isterek de talep ettik. Mahkeme... İlk karancım tekrar e, gene bir saptama yapmanı rica ediyorum. Aslında 309 ile ilgili yani 15 Temmuz olayıyla ilgili tutukluluk AHİM'in e, ihlal kararından önce verilmişti gibi geldi bana. E. Ee, AHİM'in ihlal kararından önce verildi evet. ama bize tebliğ edilmediği biz bunu daha sonra öğrendik. bir evet. yani, Ekim 2019'da resen serbest bırakılmış. 2 yıllık sürü dolduğu için ama size söylenmemiş. Doğru. 2 sene dolduğu için de denilmedi evet. bize. Yani o zaman yargı reformu vardı hatırlarsınız. Evet. Yargı reformunda en fazla iki sene olabiliyordu Hı -hı. E, soruşturma aşaması. Ona istina, ama kararda o da yazmıyor Ama Hı -hı. yüksek ihtimalle o dönem tahliyeyi bundan dolayı apar topar soruşturmada yaptılar diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Avrupa İnsan Hakkı Mahkemesi kararı dediğim gibi e, verildikten sonra biz duruşmada e, bu kararda doğrultusunda zaten bu kararda ihtiyaç aslında olmasa da gerek olmadan ama biz yine bunu da belirterek tahliye terap ettik. O zaman mahkeme, Avrupa İnsanatları Mahkemesi kararı kesinleşmediğini belirterek tutukluğun devamına karar verdi. Yani Osman Kavala'yı ahim kararına rağmen bu karar kesinleşmedi diye tahliye etmedi. Hatta e, bakanlığa bu kararın kesinleşip kesinleşmediğinin sorulması diye de bir ara kararı var sanıyorum. Tabii orada başka yani hukuki... açıklanması zor olan şeyler de yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yok biz mahkemeye gönderdik dedi. Adalet Bakanlığı biz tercüme hemen gönderdik dedi vesaire. Yani orada bir de Adalet Bakanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasında çok eşi benzeri olmayan bir açıklamalar da yer aldı. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dudduk yere böyle bir açıklama yaptı vesaire. Ama e, netice itibariyle Osman Kavala tahliye edilmedi. Ahim kararına rağmen. Sonra 18 Şubat 2020'de Gezi davası karara bağlandı. Ve dendi ki e, Osman Kavala'nın ve diğer tüm sanıkların oy bildiğiyle beraatine karar verildi. Ve Osman Kavala tabi beraat kararında bir gerekli olarak tahliye edildi. Dediğim gibi o tarihte Osman Kavala hakkında başkaca bir suçtan tutuklama kararı yoktu. Biraz önce aynı oranında belirttiği gibi 11 Ekim 2019 tarihinde 309'dan yani 15 Temmuz darbe süreciyle alakalı suçlamadan savcılıkça reysen herhangi bir talep olmaksızın Osman Kavala zaten tahliye edilmişti. Bir tek 312 gezi dosyası vardı. Gezi dosyası da Berat'le 18 Şubat'ta neticedenince Osman Kavala hakkında herhangi bir tutuklama kararı kalmadı. Osman Kavala'nın artık salı salıverilmesi, serbest bırakılması gerekiyordu. Biz de bu düşünceyle zaten cezaevinde Osman Kavala'yı almak için bekliyorduk. Yine aynı gün 18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine bahsettiğim bir tane soruşturma dosyası vardı değil mi? 2017'ye 96.115 sayılı soruşturma dosyası kapsamında bir gözaltı kararı verildi. Ya bu ne demek? Osman Kavala'ya dendi ki cezaevine yazı yazılarak Osman Kavala'na ya gözaltı kararı var. Serbest bırakmayın. Doğrudan oradan gelen polislere kendisini teslim edin. İstanbul yüzüne götürülecek. Osman Kavala'yı cezaevinden polisler teslim aldı. Tekrar eee emniyet dölüne götürdüler Vatan Caddesi'ne. Osman Kavala Vatan Caddesi'nde gözaltındayken misafir edildi. Ne misafir edildi. Herhangi bir işlem yapılmadı. İfadesi alınmadı. Açıkçası ne yapılacağı belirlenmeye çalışıldı. Yani Osman Kavala'nın ne şekilde tutulabilir diye planlanmaya çalışıldı. E, Osman Kavala, ne, nasıl Osman Kavala'yı bırakmayız. Bütün bu Tabii. mahkeme kararına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen e, Osman Kavala nasıl bırakılmazı e, düşünmeye ve bulmaya çalıştılar. Ya, yani Tabii. emniyete götürülürken sizi şu nedenle şu suçlamadan dolayı gözaltına aldık diye bir sözlü ya da yazılı açıklama yapılmadı mı? Şimdi savcının sözlü talimatıyla gözaltına alınmış. Dolayısıyla emniyetin elinde bir evrak yoktu. Sadece gözaltına kararı verdiğini söyledi savcılık ve soruşturma dosyasını söyledi. Evet. Biz 18 Şubat'ta zaten polise de sorduğumuz zaman biz bir şey bilmiyoruz. İfade alacak mısınız? Bilmiyoruz. Yani verdikleri cevap hep bilmiyoruzdu. Osman Kavala e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde e, terör mücadelede e, oranın nezaretinde tutuldu. Biz de avukatlar olduk. Orada gözüktük. Göründük ve bekledik. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani biraz olayın da ağırlığını vurgulamak için söylüyorum. Sonuçta beraat ettiğiniz için cezaevinden çıkışınız yapılmış. Yani yaklaşık e, iki senedir o tarihte iki sene aşkın süre cezaevindesiniz. Bütün eşyalarınız size verilmiş. E, bütün eşyalarınızda bu sefer de emniyete gitmişsiniz. Yani bütün çantalarınız, eşyalarınız vesaireniz neyiniz varsa toplanmış yanınızda Bu emniyette gözaltındasınız. Yani böyle de bir açıkçası hem psikolojik hem de ciddi manada bir yük olan bir durumla karşı karşıya bırakıldı Osman Tavallı. Sonra emniyet ifade almadı. Hep bir savcı herhalde ifade alınacak diyor. Çünkü gözaltı kararı varsa herhalde bir ifade almak lazım. Yani bir insanın gözaltına bir şey sormayacaksınız. Niye alıyorsunuz? E, savcı da yine ifade almadı. Emniyet de almadı. Doğrudan tutuklamaya sevk etti. Baktık neden sevk ediyor? Biz zaten sevk edildiği zaman anca İstanbul 18. Kuluş Ceza hakimine çıktığı zaman hakim beye sorarak ya neden sevk? Sevk maddesi nedir diye sorduğumuz öğrendik. Dediler ki TCK 309. Nedir 309? 15 Temmuz darbesiyle alakalı konu. Biz dedik ki hakim Bey ya biz zaten bundan daha çok tutuklandık. Bu konuda ifade de verdik. Hatta savcılık bizi bu suçtan reysen tahliye etti. Soruşturma dosyası da aynıdır. Suç da aynıdır. Bize sorduklarınız da aynıdır dedik. Dolayısıyla biz zaten bundan dolayı tutuklandık. 2 sene dolduğu için de bir de ayrıca yargı reformu var. Bu soruşturma dosyasında bizi bunu tekrar tutuklayamazsınız dedik. Usulen mümkün değil dedik ve yine tutuklama kararı verildi. Yani Osman Kavala 19 Şubat 2020'de daha önce 1 Kasım 2017'de tutuklandığı ve daha sonra 11 Ekim 2019'da re'sen tahliye edildiği 309'dan bir kere daha tutuklandı. Tutuklu numarası da aynı. ve aynı şeyler söyleyerek söylendi. Ve bir tutulandı. ve bir koyundan 3 tane post çıkmış oldu şimdi. Yani amiyane Anadolu tabiriyle doğru, e, doğru. bir dosyadan 3 tutuklama üstelik de önceden e, e, tutuklama kararı savcının re'sen eee kararıyla patmış. Bir de bir konu daha var Bahri Bey. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliye edin dediği 309'a ilişkin olarak biz derhal tutuklama kararı vermiş olduk. Yani hı hı. hukuk sistemi olarak söylüyorum. Yani ahim denetiminden de geçmiş ve tutuklama hak ihlali olarak görülmüş bir suçlamadan, delilleri bile değerlendirmiş bir dosyadan karara rağmen bir kere daha tutuklama kararı verildi. 390'dan. Niye? Çünkü o zaman Osman Kalanı'nın serbest bırakılması istenmiyordu ve elde bir şey yoktu. Açık soruşturma buydu. E, bununla alakalı daha önce tutuklamış tahliye edilmiş bir şey vardı. Çıkmasın diye şimdilik tutuklayalım diye bence yargı makamları müthiş bir risk alarak çünkü tamamen usulü ayıklı olarak hem iki sene soruşturma süresindeki tutukluk dolmuş hem ahim karar vermiş yeni bir delil yok vesaire yok. Beraat kararı verildiği günün ertesi günü böyle bir tutuklama kararı vermek bence hukuken her şeyi yanlış yapmaktır ve çok büyük bir risk almaktır bence. Ve yeni bir Sonra, delil bulunduğunu da söylemediler değil mi sorguda? Yeni bir delile dayanarak vermediler yok, ikinci mükerrer yok, tutuklamak ayağı. Zaten sorgusu da yapılmadı. Yani ne emniyet ne savcılık bir şey sormadığı gibi ifade dahi almadı. Yani yeni bir şey olmadığı oradan da belli. Kaldı ki tutuklamanın gerekçeleri arasında hep aynı şey geçiyor. Bir kişiyle karşılaşmış olmak Osman Kavala <gülüyor> Karaköy Restoran'da. Biz zaten bu daha önce geçiyordu dosyada. Da. Yani evet. yeni bir karşılaşma değil. Kaldı ki Osman Kavala zaten 1 Kasım 2017 tarihinden beri cezaevinde yeni ne yapmış olabilir yani 15 Temmuz'a ilişkin olarak? ya yani Zaten her şeyiyle aklım antı zorlayan bir suçlama. Evet. Sonrasında sonrasında geleyim isterseniz. Devam edeyim biraz daha. Şimdi Osman Kavala hakkında yeniden tutuklama kararı verilince e, biz buna itiraz ettik tekrar. E, anlattık. Tutukluluğun itirazlarımız reddoldu. Ama bu sefer de 9 Mart 2020 tarihinde biz tekrar bir telefonla adliyeye çağrıldık. Dediler ki Osman Kavala hakkında e, yeniden bir e, tutuklama talebi var savcılığın. Dedik ne oluyor? Gittik yine suç ceza 10. suç ceza hakiminin önünde. Dediler ki savcı bey sevg istedi. Osman Bey cezaevinden sevgisiyle bağlandı. Getirilmedi. Biz de o anda geldik. Hiçbir şeyden habersizimiz tabii ki. Soruşturma numarası ne dedik? 2017'ye 96.115, o meşhur bir tane olan soruşturma dosyamız. Bu seferki suçlama ne? Türk Ceza Kanunu 328. madde. Nedir yani? Casusluk suçlaması. Dedik ki delillerine vesairesine aynı şey. Birebir aynı. Yani yabancı bir kişiyle yine karşılaşmış olmasından dolayı. Bu sefer casusluk suçlamasıyla. Ya biz dedik ki bununla alakalı olarak daha önce biz ifade verdik. Bu kişiyle herhangi bir irtibatımızın olmadığı, konuşmamızın olmadığı zaten daha önceki yargılama dosyasına dahi girdi. HTS kayıtları girdi. Yani bu bir bazı istatmanın çakışması olabilir vesaire. Kaldı ki bu AHİM denetiminden de geçti bu HTS kayıtları. Yeterli delil olmadığı söylendi. Kaldı ki caos bu teknik bir suç. Kimin lehine yapmış? Hangi kritik bilgiye ulaşmış? Osman Kava'da bir kamu personeli değil, bir belgeye kendi kendine ulaşamaz diye. Hangi bilgiyi vermiş? Yani öncelikle biz onu söyleyin. Ya casusluğa konu, bilgi belge nedir? Yani casusluk diyorsunuz da hangi bilgiyi kime vermiş? Yok bunların cevabı yok. Osman Kavala hakkında bu sefer de 328. maddeden çiftlama kararı verildi. 9. maddede 2020'de. Zaten bunları birazdan açarız tekrar. Yani bunları neden yapıldığı aslında çok anlaşılabilir şeyler. Sonra... Bir özür dilerim. Bu arada tabii Ahim'in verdiği... Bu ihlal kararından sonra hükümet bu karara da itiraz etti. Şimdi, Ve, şimdi onu söyleyeceğim Bahri Bey. 9 Mart 2020'nin tarihi bu. Bizim 328 cağız tutuktan tutuklama kararı verildiği gün hükümetin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına itirazını vermiş olduğu gün itirazının son günü. Yani bir akıl düşünüyor diyor ki Osman Kavala'nın çıkmaması lazım. Biz ahim kararına itiraz ettiğimiz anda bu itiraz hemen reddi olabilir. Bu sefer kesinleşir. Bu sefer bizim 309'dan tahliye etmek zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla bizim başkaca bir maddeden tutuklamamız gerekir. Dolayısıyla biz ne olur ne olmaz hemen 9 Mart 2020 tarihinde bir suçtan daha tutuklayalım çabası. Yani bunun başka bir izahı zaten yok. Yani 9 Mart 2020'de 3 senedir cezaevinde olan adamı durdunuz durdunuz, durdunuz casusluktan niye tutuklarsın? Şimdi. Elinizdeki yeni bir şey yok yani. soruşturma numarası bile yeni bir soruşturma bile açılmamış. Aynı soruşturmadan devam ediyor. Yani 2017 soruşturması üzerinden 3,5 sene geçtikten sonra Osman Kavala casus suçlaması nasıl ya yani o zaman bu devlet nasıl bir devlet ki bir casusu 3,5 sene hiç test edememiş mi sorusuna başlandıktan sonra o dakika masallarına gelmiş. Bu insan cezaevinde mi casus yapmış. Ya yani bu soruların cevabını ceva yani mümkün değil cevaplamak ama yapılan şeyi anladığınız için yani amaç başka bir şey olduğu için yorumlayabiliyoruz diyeyim yani. İşte, evet tutuklayacaklardı. Ha, 328 demeyebilirlerdi de ne bileyim başka bir şey diyebilirlerdi. O an e, 328 demişler. Keşke demeselerdi. Cahsız çok zor bir suç çünkü. E, Kendilerini çok zora sokarlar falan diye konuştuklar. Sonrasında ne evet, süreç devam etti. 9 Mart'ta dediğiniz gibi Adalet Bakanlığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına itiraz etti. Sonra biz bu arada 13 Mart'ta hemen itirazdan sonra Avukatları olarak Osman Kavalan'ın dedik ki Avrupa Konseyiye Bakanlar Komitesi'ne çünkü Avrupa İstakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığına işgüzün 9.1. maddesi uyarınca Avrupa Konseyiye Bakanlar Komitesi e, bakıyor. Oraya bir dilekçe dedik ki Avrupa İstakları Mahkemesi müvekkilimiz hakkında başvuracak mı? Ihlal kararı verdi ama derhal tahliye edilsin dedi. Bu karar uygulanmadı diye bir dilekçe sunduk. 13 Mart'ta biz dilekçeyi sunduktan sonra bu sefer 20 Mart 2020 tarihinde Osman Kavala tekrar savcılıkça Reysen 309-15 Temmuz dosyasından bir kere daha tahliyedi. Yani bu aslında savcılık ne demiş oldu biliyor musunuz bununla beraber? Biz 18 Şubat'ta gözaltına alıp 19 Şubat'ta tutukladığımız 309 zaten Osman Kavala'yı bırakmama amaçlıydı. Geçici bir önlemdi. Biz arada başka bir şey yaratıncaya kadar... O sadece bir ay boyunca bizi idare etti. Biz o sırada 328 diye bir şey çıkardık. Cazı Ondan tutukladık. Osman Kavala'yı da böylelikle serbest bırakmamış olduk deyip savcılık hemen resmen tahliye etti. Bir ay sonra 20 matta. Herhangi bir başvuru olmaktadır. Yani zaten yapılanlar dediğim gibi kendi o kadar rahat anlatıyor ki başka bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Peki İlhan'cığım çok, çok özür dilerim. Bu 309 ile ilgili ikinci kez Verdiği tahliye kararı e, e, dosyası halen savcılıkta derdest bir soruşturması sürüyor mu? Şimdi dün itibariyle on, mecan öğrenmiş kadarıyla bahsetti. 309 ve 328 ilişkin bir davayı yani bir iddianame düzenlenip mahkemeye sunulduğuna dair e, haberler var. 36. aracağız daha ya. Bu iddianame iddianame son... casusluk suçlaması ile ilgili bir iddianame değil. ikinci kez re'sen e, tutuklaması kaldırılan, tahliye kararı verilen 309. maddeyle ilgili suçlamayı da kapsayan bir iddianame olduğu söyleniyor. Öyle evet, mi? Evet, beraber diye düşünüyorum. Yani hmm. benim tahminince bu bahsettiğim o meşhur soruşturma dosyamız var ya 2017 tarihi 96.15 muhtemelen o soruşturmada şu anda çünkü hem 328 e ilişkin bir suçlama kararı var, hem 309'a ilişkin bu reysen tahliye öncesinde vardı. İkisinin de iki suçlama ilişkinde e, iddianamede ısnat e, olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi henüz iddianame kabul edilmediği için e, biz daha dosyaya erişemiyoruz. İnternete düşmedi mi bu sefer iddianame? Vallahi ben ben... Yani bu e, turkuaz grubunda işte benzer işte 309 ve 328 e, ile ilişkin olduğunu oradaki haberlerden anlamaya çalışıyorum. Yakın zaten evet. biz en konu öğreniriz biliyorsunuz. Yani biz önce medyaya evet. düşer. Biz ondan evet. sonra kalemden almaya çabalarız. Ama şu an için daha takip ettiğim kadarıyla medyada iddiana mı düşmedi? Düşmedi evet. Düşmeye o zaman de yani ona da gelir. O başka bu başka bir şey de olabilir. Evet, Çünkü zaman, onun, da, onun da bir anlamı bu. Ve bu iddianamenin e, düzenlenmesi hangi aşamada düzenlendiği açıklaması kamuya yansıdı. Bu arada e, kesinleşmiş olan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının denetlenmesiyle ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Komitesi'nin e, şey Bakanlar e, Komitesi'nin Komitesi ve Parlamenterler Meclisi'nin e, başladığı süreç onları konuşalım. Şimdi şöyle söylediğiniz gibi biz e, 309'dan Resen tahliye edildikten sonra sadece caosluk suçlaması 328. maddeden e, dolayı tutukluluğu devam ediyordu Osman Kavala'nın. Bu tutukla, tutuklama kararı ile alakalı olarak Anayasa Mahkemesi'ne 4 Mayıs 2020 tarihinde biz tekrar bir bireysel başvuru yaptık. Dedi ki Osman Kavala haksız yere aslında diğer tutukluluğun bir devamı olarak e, tekrar tutuklandı. Bu bir hak Hı. ihlalidir. Hatta bu bir işkencedir. Ee, dolayısıyla bununla alakalı olarak hızlı bir şekilde karar verildik. 4 Mayıs'ta. Bu arada 12 Mayıs 2020 tarihinde de biraz önce konuştuğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kesinleşti. Bu kesinleşmeyle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü 18. madde e, konusunda verilmiş ihlal kararı da kesinleşmiş oldu. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında verilmiş olan 18. madde ihlali olan ilk kesinleşmiş karar. Kesinleşmişin 62 diyorum. Çünkü daha önce Demirtaş için de verilmişti. Ama o büyük dairede e, zannediyorum devam ediyor süreç. Dolayısıyla yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuki bir karar vermediği, siyasi bir karar verdiği, aslında yargının bağımsız olmadığını, siyasetin amaçları da dolusunda karar vermeye ilişkin bir karar bu ağır karar kesinleşti. 18. madde ihlali çok ağır bir ihlal. Yani daha önce işte Çok az devlet hakkında belirmiş bir karar. Yani batılı medeniyetlerde görebileceğiniz bir karar değil. Rusya'da görürsünüz, Azerbaycan'da görürsünüz vesaire Yani öyle çok sık verilen hak ihlali bir karar değil. Onun için bu karar... Mahmoudov kararı hep... var değil mi Aynur Hanım? Doğrudur. <gülüyor> Azerbaycan'ın Mahmoudov kararı var. Dolayısıyla evet. çok ağır bir karar. Hepimizi üzen de bir karar. Yani onu da belirtmek istiyorum. Yani i̇lkenin, hukuk sisteminin içine düşürüldüğü durum hepimizi çok üzen bir durum. Ahim kararı kesinleştikten sonra... Süreç devam ederken bu sefer Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi karar kesinleşmesine rağmen Osman Koran'ın hala cezaevinde olması bu 328. maddede ve lan aslında bir devam hükmü olması dayandırılan delillerin ahim kontrolünden geçmiş olması sebebiyle biz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sürekli ek dilekçelerle durumu haberdar ettik. Ve konsey Haziran 2020 sahne toplanacaktı. Pandemi sebebiyle Ee, toplantıların işte yazılı usule dönmesi sebebiyle bu görüşmeyi Eylül ayına ertelediler. Bu arada biz tabii ki 328 ile alakalı olarak soruşturma devam eden dosyada tahliye taleplerimizi yaptık. Bu tahliye talepleri direkt olarak reddedildi. de devam ediyor. Ee, hala da devam ediyor. Sonra Bakanlar Konseyi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Eylül 2020'de toplandı ve hükümet şöyle bir cevap verdi. Dedi ki Bu, kar, bu tutuklama kararı yeni bir tutuklama kararıdır her şeyden önce. Dolayısıyla Avrupa İntiharları Mahkemesi kararı uygulanmıştır. Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmiştir, tahliye kararı verilmiştir dedi. Ama her nedense daha sonra 309'dan bir daha tutuklanıp tahliye edildiğinden hiç bahsedilmedi. Sanki 309'dan ahim ihlal kararı vermemiş gibi. Neyse o toplantı sonucunda da Osman Kavala'nın derhal tahliye edildiği kararı yine çıktı. Ve ayrıca hükümet şunu da işaret etti. Anayasa Mahkemesi'nde konu gündeme alındı, hızlandırılmış usulde. Dolayısıyla Anayasa mahkemesinin aslında işaret etti. Yani Anayasa Mahkemesi konu hakkında bir karar verecek denildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu süreç dahi beklenmeden Osman Kral'ın tahliye gerekir denildi. Eylül 2020 tarihinde. Ve sonra dedi ki biz bir ay sonraya bu konuyu tekrar gündemimize alacağız, bu konuyu tekrar irdeleyeceğiz denildi. yani Eylül sonu Ekim başı olan toplantıda yani bugünlerde biz bu konuyu Osman Kavala konusunu tekrar gündemimize alıyoruz denildi. Şimdi süreç böyleyken Ana Mahkemesi geçen hafta Osman Kavala dosyasını gündemine aldığını açıkladı. Yani web sayfasındaki takviminde Osman Kavala'nın dosyası gündeme alındı. Ve ki biz 29 Eylül'de Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşecek Biz de dedik ki Anayasa Mahkemesi bir karar verecek. Kabul edebilir, reddedebilir ama bir karar verecek. Ve 29.07'de biz medyayı takip ederken birden Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala ile alakalı e, dosyayı ileri bir tarihe belirtti bir tarihe ertelediğini öğrendik. Yine medyadan. Ve erteleme gerekçesi olarak da Osman Kavala hakkında bir iddianame düzenlendiğini bu, bu iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulduğu söylendi. Şimdi burada öyle bir garabet var ki Şimdi birbirinden bağımsız kurumlardan bahsediyoruz. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala'nın Anayasa Mahkemesi, AHİM süreci, Avrupa Konseyi, Bakanlar Komite sürecini mi takip ediyor ki bir iddianame yetiştirme çabasına giriyor? Yani savcılık nedir? Bir soruşturmada makul şüphan varsa iddianame düzenlersin. Neyle? Herhangi bir tarih vesaire seni ilgilendirme Sen bağımsız bir yersin. Niye apar topar o günü bekledin de koştura koştura bir iddianameyi mahkemeye sundun? Anlamsız. Hadi böyle bir şey mahkemeye sunuldu. Anayasa mahkemesi bundan niye ilgilenir? Anayasa mahkemesi hak ihlali var mı yok mu? Kutlandığı koşullara bakar. ihlal kararı verir ya da vermez. Problem değil ama bir karar verir. Bu gerekçeyle niye erteledi? Onu anlamak mümkün değil. Ama şöyle yine yorumlamak mümkün. Şimdi hükümet dediğim gibi Eylül 2020 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde dedi ki anayasa mahkemesi bir karar verebilir. Biz süreci hızlandırıyoruz vesaire diye bir takım beyanlarda bulunmuş Şimdi tekrar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı başladı dün itibariyle. Bir şey söylenmesi gerekiyordu ve muhtemelen şöyle bir söylem hazırlandı. Evet Osman Kavala ile alakalı dosya tamamlandı. Anayasa Mahkemesi de gündemini aldı, karar verecekti. Ama o arada iddianame de tamamlandı. O süreç söylediğim gibi hızlı bir şekilde ele alındı diyebilmek için birden ülkenin hukuk sistemi böyle bir yola başvurdu. Yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde bizim bir beyanda bulunmamız lazım. Beyanımız da bu olabilir. Yani Osmanlı'yı <gülüyor> tahliye etmemek, bırakmamak için hukuk sonuna kadar sömürüldü bu süreçte. Sonuna kadar. Yani i̇lk tek ancığım, bir derdimiz var. İlk ancığım, Özür dilerim. Aynen adım ben de eksik bir şey söylersem lütfen düzeltin. Evet, şimdi para. şimdi Anayasa Mahkemesi sizin daha sonra casusluk suçlamasıyla ilgili verilen tutuklama kararı üzerine 5. maddeye göre e, yaptığınız başvuruyu tam inceleyecekti ve inceleyeceği gün e, onunla ilgili iddianame düzenlendiği söylendi kamuoyuna. Yani avukatlarının Hı. haberi yok. Şimdi burada herkes şunu düşünebilir. E ya önemli bir şey oldu iddianame düzenlendi. İddianamede belki çok önemli kanıtlar var. Onun için Avrupa İnsan, şey, Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuruyla ilgili bu iddianameyi görüp ona göre hareket etmelidir diye bir akıl yürütme içinde olabilir. Oysa biz biliyoruz ki sizin yaptığınız başvuru yani casusluk suçlamasıyla ilgili yapılan başvuru sadece... Tutuklama kararının verildiği zamandaki koşullara ve oradaki kanıtlara, somut olgulara göre yapılacak bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Sonradan çıkan delillere göre değil. Ee, yanılıyor muyum acaba Aynur Hanım? E, Estağfurlu efendim, İnsan Hakları Arpa Sözleşmesi'nin 46. maddesi, aynı bizim Anayasa 153. madde gibi... İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu belirliyor. Aynı Şahin Alpay'da ve Mehmet Altan'da olduğu gibi hatırlayın 11 Ocak 2018'de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen tahliye verilmemişti bu iki kişi hakkında. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlale rağmen. Onun üzerine biz bir daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğumuzda 15 Mart 2020'de e, ihlal kararı aldık. Yeniden sözleşmenin 5. Maddesi ve Anayasa'nın 19. maddesi ve bunun üzerine de zaten 20 Mart'ta da insan Hakları Mahkemesi kararını açıklayacağını bildirmişti. Apar topar Şahin Bey 16'sını 17'sına bağlayan gece Anayasa Mahkemesi karar bu sefer... Uygulanarak tahliye edildi. Bence yeni bir Şahin Alpay kararı gibi bir karar anayasa mahkemesinden çıkmasın diye yapılıyor. Bir de e, proje okur okuryazarlığınız yok mu kardeşim? Yani ben aslında hep iddianamelerle soruşturmaların başlama tarihlerine bakarım ve birilerinin bir projelerin e, tarihlerini böyle dudak dudağa yanak yanağa getirdiğine ilişkin bir e, ilginç e, takvimi var onu görüyorum. Mesela 19 Şubat 2019'da yazılmıştı Gezi İddianamesi. Tam bir sene sonra 19 Şubat 2020'de karar verildi. Şimdi burada da Osman Kavala ne zaman gözaltına alındı? 18 Ekim 2017'de. Şimdi 36. Ağır Ceza 18 Ekim'e kadar ne yapabilir? Zaten iddianameyi kabul edip tensebini düzenlemek zorunda. 18 Ekim'de bir tenseben tahliye gelebilir. Yine ne zaman tutuklanmıştı? 1 Kasım 2017'de, 1 Kasım 2020'ye 20 duruşma günü verilip duruşmada e, sorgusundan sonra tahliye verilebilir. yani Belki de e, diğer dosyalarda da gördüğümüz, bakın bu şirkede de böyledir, e, diğer dosyalarda da böyledir. Birileri bu projeleri yazarken, adli projeleri yazarken bir takım tahmini e, hesaplar üzerinden Ee, olası takvimler belirliyorlar. Burada da bence bal gibi yapılan bunca hataya rağmen böyle bir takvimi tutturma ve Bakanlar Komitesi'nden de yeni bir karar e, denetim sürecinden çıkmadan bir tahliyeyi sağlamaya yönelik çaba gösteriyor diye düşünüyorum. Çok mu falcılık oldu? Sözleşmenin 46. maddesi de tıpkı bizim e, anayasanın 153. maddesi gibi e, mahkemenin verdiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mutlaka uygulanması gerektiğini işaret ediyor. Ve onun uygulanmaması halinde de belli yaptırımları var, onları konuşacağız. Şimdi ben e, son olarak Anayasa Mahkemesi'nin iddianamenin düzenlenmesiyle ilgili e, incelemeyi ertelemesinin doğru olmadığını görüyorum. ifade etmek istemiştim Çünkü zaten yapılacak bu başvuru üzerine anayasa mahkemesi casusluk suçlaması ile ilgili suçlamanın ve bu buna dayanarak yapılan tutuklama kararının verildiği andaki şartları inceleyerek bir karar tabii verecek ki, Tabii ki. Doğru. yani e, Dolayısıyla iddianame düzenlendi. Bak yeni bir gelişme var. Belki iddianamede yeni deliller vardır. Anayasa Mahkemesi bunu ertelemekte haklıdır gibi bir düşünce usul hukuk açısından yani anayasa yargılaması hukuk açısından doğru bir düşünce değil. Buna işaret etmek istemiştim. Doğru. Ben başka bir ben e Bakanlar komitesi şikayet etmesin Türkiye'yi diye manevra yapıyorlar diye düşünüyorum. Birkaç günlük zaman kaldı diye düşünüyorum ben evet. tahliyeye. Bugün evet. iyimserim. Evet. evet. Şimdi ben, ben ben başka bir noktanın altını çizeyim. Şimdi yani size tabii ki söylemek e, çok yersiz ama dinleyiciler açısından. iddianame düzenlenmiş olması bir şey ifade etmiyor ki. İddianame Hı. düzenlenmeyle soruşturma sona da ermiyor. İddianame kabul kararı gerekiyor. Yani bu nasıl bir anayasa mahkemesidir ki? Bir soruşturma devam ederken bir kere bu bilgi nasıl gidiyor Anayasa Mahkemesi'ne? Yani Anayasa Mahkemesi'ni düşünün, üyeleri toplanacaklar, karar verecekler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yani bu ne bileyim Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı da olabilir yani, önemi yok. Bir yerde bir iddianame düzenlemiş ama mahkemeye sunmuş. Yani soruşturma devam ediyor, kabul edilmemiş, sosyal dinlet kazanmamış. Bu bilgi Anayasa Mahkemesi'ne nasıl gidiyor? Gidiyor da Anayasa Mahkemesi bu bilginin doğruluğunu nasıl teyit ediyor? Teyit ettikten sonra da oturumunu nasıl... artı Yani peki soruyorum size hukuken mümkün mü? 36. yargılama makinesi. İddianame iade. Eksiklikleri soruşturma gerçekleşmemiş. Tamam, tamamlanmamış dedi. Deliller eksik toplanmış dedi. Hadi dedi ki hatta 328 ile alakalı olarak siz ifade almamışsınız dedi. Sadece sorgu yapmışsınız dedi. Sanığın savunmasını almamışsınız. Bunları sorma mısınız dedi. E ne olacak? Anayasa Mahkemesi ne diyecek? Ya soruşturma <gülüyor> devam ediyormuş. Tekrar mı toplayalım diyecek. Ama böyle yani, şeyler olmayacak. Mı? ifade alın ya, alınması şart ki. değil. İade eden de kalmadı artık iddianameleri paşa paşa <gülüyor> iddianame kabul edilecek. Çok belli bir takvim ya, uygulanıyor ben öyle düşünüyorum. Ya muhakkak aynıdırım. Zaten bunların teslim olamayacağını biz biliyoruz. Bu iddianamenin savcılık bastajının iddianamesinin 36'da şu anda iade demedikten sonra öyle bir irade ortaya konulmadıktan sonra başladığında iade edilmeyecektir. Ama ben Anayasa Mahkemesi'nin hukukçuların vermiş olduğu kararın dayanağını anlamaya çalışıyorum. Yani Ciddi söylüyorum. Covid sebebiyle erteleseler bence daha mantıklı. Hava muhalefeti sebebiyle erteleseler daha mantıklı. Yani bir savcılık iddianameyi mahkemeye sundu diye oturun ertelemeni ben mantıken anlayamıyorum. Benim mantığım kabul etmiyor. Siyasi mantığım kabul ediyor. Tatlim mantığınız, proje mantığınız kabul ediyor benim hakikaten. Ama ya ben gerekçe en azından böyle bir şey yapmam. Yani. Toplanamadık derim. Başka bir sebep söylerim. Yani bu çok zorluyorlar hukuku. Osman Kavala çok çok mühim değil. yani Bir kişi hukuk sisteminden daha önemli değil. Osman Kavala <gülüyor> Mağdur olabilir, yatabilir ayrı ama bu kadar yıpratılmamalı. Benim sıkıntım ama burada. Haklısınız ama o zaman zaten bunları bırakıp Osman Kavala niye tutuklandı onu konuşmak lazım değil mi? Çünkü e, hukuki tabii, tabii. E, değil siyasi bir süreç yaşandığını herkes biliyor. Ben aslında müdafi olarak müvekkidinizin başına bunlar niye geliyor, ne düşünüyorsunuz? Size onu da sormak istiyorum. Yanıtlamak zorunda değilsiniz ya da başka bir programda da konuşabiliriz <gülüyor> ama en çok onu merak ediyorum ben. Niye bunlar oluyor? Yani açıkçası hepimiz merak ediyoruz. Yani Osman Kavala ne olarak görülüyor acaba? Nasıl tanımlanıyor birileri tarafından? Onu irdelemek gerek. Yani bizim nasıl gördüğümüz gibi bir önemi yok çünkü. Yani Osman Kavala ne olarak görülüyor ona bakmak lazım. Tabii ben hemen o. araya girmek istiyorum. Yani eğer e, Osman Kavala'nın e, neden tutuklandığını görmek, avukatları dosyaya bakarak, suçlamalara bakarak anlayamıyor ise, kamuoyu bunu anlayamıyor ise, çünkü bunu anlamamız için ortada hukuki kanıtların, olguların, belgelerin olması lazım. Ee, avukatları bunu anlayamıyorsa, bunu göremiyorsa o zaman zaten burada hukuki olan e, bir e, durum yoktur. E, o, o zaman burada hukuki bir durum yoktur. Siyasi bir durum vardır. Zaten e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bu durumu 18. maddeyle ilgili ihtir, ihlal saftamasıyla e, belirlemiştir. E, ama e, birilerinin başka e, saikleri varsa e, Kavala ile ilgili onları zaten hukuk dışında görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi e, İlkan'cığım e, aslında tabii Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala'yla ilgili hem 300 okurdan hem de e, 312. maddeyle ilgili verdiği ihlal kararları her ne kadar hükümetin bu yeni bir tutuklama kararı biz o ihlal kararı ile ilgili gerekeni teknik olarak yaptık dese bile e, ciddi bir sürece geldiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının denetiminin yapılması lazım. Bunu da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yapacak. Belli bir işte yılda 4 defa toplanıyor sanıyorum. Ve bu kararların uygulanıp uygulanmadığına bakıyor. Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sürecin etkin bir izlemeyle kontrol altında tutulması mahkemeye sunulabilecek benzer verenler. aynı tip, hani klon denilen yeni başvuruların önünün kesilmesine ve dolayısıyla da bu tür potansiyel başvuruların ulusal seviyede önceden çözümlenmesine katkıda bulunacak. Ama bir de bunun uygulanmaması halinde hakikaten başvurular. Bakanlar Komitesi'nin bu e, izleme sürecinden sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin üye devletlerin üyeliğini askıya alma ve üye devletleri üyelikten atma gibi e, şeyi var e, yetkisi var. Aslında tabii bu e, çok kolay bir şey değil ama e, olmaz bir şey de değil. E, bu bakımdan e, sizin e, bu girişimler sırasında... Hükümetin, devletin e, buna ilişkin tutumuyla ilgili bir izleniminiz var mı? Ki Aynur Hanım'ın biraz evvel söylediği şey e, saptama çok önemli. İşte bu e, ahim kararlarıyla ilgili bir şeyden kaynaklanıyor bu e, tedirginlikten kaynaklanıyor diye. Sizin bu konuda bir tespitiniz var mı acaba? Şöyle söyleyebilirim Bahri Bey. Yani tabii ki bu artık... Yani bu bahsettiğimiz o yaptırımlar konusu, Avrupa Konseyi'nden işte üyeliğin askıya alınması konusu ki bizim ülkemizde Avrupa Konseyi'le Avrupa Birliği'le karıştırılıyor galiba. Yani Avrupa Konseyi'nin evet. kurucu üyesi olduğumuz, e, sözleşmesini, Avrupa İnsan Sözleşmesi'ne taraf olduğumuz ve içinde eee yani AOKO dili gibi işte değerlendirilmemesi gereken ve Avrupa İnsan Mahkemesi zaten bu konseyin yargı organı. Yani böyle bakılması gereken bir konu. Yani sanki Avrupa ile Türkiye'nin arasında zaten bir işte eee kusumet var, işte Türkiye'ye karşı bir takım e, problemler var gibi algının çok dışında gelişen konular bunlar. Bir tane ona bakmak lazım. İkincisi, bu tabii yani ülkenin nasıl konumlandırılmak istediğiyle alakalı. Yani bu ülke eğer bir hukuk devleti olacaksa, eğer bir Avrupa devleti olacaksa, e, bu konteynin bir parçası olacaksa, kuskusuz her şeyin önce hukuk normlarına ve taahhüt ettiği, sözleşmelerine taahhüt ettiği bütün ülkenin yerine getirmesi gerekir. Yani ama biz Avrupa'dan uzaklaşmak istiyorsak, konteyden uzaklaşmak istiyorsak, öyle bir strateji varsa, Yani yönetenler o irade öyle bir e, düşünce içindeyse o zaman Osman Kavala'ya yapılanların e, ben farklı bir şekilde yorumlarım. Yani evet zaten istenen budur. Avrupa araya mesafe konulmak istiyordur. Avrupa Osman Kavala buna hizmet eder. Ama hayır biz böyle bir şey istemiyoruz diyorsak o zaman çok gidi bir problem var. Yani ülkeyi hakikaten hukuk devleti olarak uzaklaştırmak, hukuk devleti olmaktan çıkarmak yani bu ülkeyi başka bir yere itiyor. Ekonomisinden işte Ee, sosyal hayatından, işte hukuk güvencesinden her şeyle sonuçta e, bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Yani ben de bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların yapılamayacağını düşünüyorum. Bunlardan vazgeçilmeyeceğini düşünüyorum. Bir aklı seninin çıkıp da ya biz neler oluyor, bu nereye gidiyor, biz biz devlet olmaktan daha ne uzaklaşacağız? Toparlanma süreci yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Türkiye çok iyice travmaları atlattı. Evet, Çok kısa sürede çok fazla olaylar oldu. Bunlar muhakkak. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bunları hissediyoruz, yaşıyoruz ama yani hukuka bir şekilde dönmek gerekiyor, sahiplenmek gerekiyor. Bunu e, uygulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Evet, evet. 1066. gündür özgürlüğünden yoksun bırakılmış durumda. Ee, 4 gün sonra 1071 acaba o zaman bir fensi tahliye çıkar mı diye ben de falcılığa devam ediyorum inanılmaz bir şekilde korkunç yani ne demek bir insan tam 3 yıldır e, özgürlüğünden yoksun bırakılmış durumda ve hukukun nasıl arahsallaştırıldığını az önce özetlediniz hukuk devleti adına utanmamız gereken bir uygulama tabii ki. Evet, zamanımızı yine e, doldurduk, konuyu tamamlayamadık ama ben e, sayın meslektaşım Nikan Koyuncu'ya çok teşekkür ederim. Sayın Koyuncu, sağ olun ve sizi tekrar konuk etmek isteriz. Çünkü sıcak gelişmeler olacak anladığım kadarıyla. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani Osman Kavala dosyası evet, yani her türlü gelişme açık bir dosya. Osman Kavala istediğiniz gibi tahliye edilebilir, tekrar tutuklanabilir, tekrar tahliye edilebilir. 309'dan bile bir daha tutuklanabilir. Yani hep beraber izleyeceğiz. Konur, ben hoşçakalığınız için çok teşekkür ediyorum. gelişmeler konusunda tekrar memnuniyetle yayına katılırım. Çok seviniriz efendim. Peki yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel